Kurbanı bir kuruma bağışlayarak kestirmek caiz midir? Yoksa kişi mutlaka kendi mi kesmelidir diye bir soru var. Kurban Allah'a ibadet amacıyla dinen kurban edilebilecek hayvanlardan birisini kesmek veya kestirmek. Evet. Kurban ibadeti malumunuz ibadetler mali ve bedeni olmak üzere ayrılıyor. Kurbanda mali ibadetler cümlesinden bir ibadettir. Dolayısıyla vacip kurban olsun, sünnet kurban olsun, nafile kurbanlar olsun. Bu kurbanlarda vekalet caizdir. Kişi kendisi kesebileceği gibi bunu kestirebilir. Vekalet verebilir bir kişiye. Önemli olan burada dinen şer'an kurban edilebilecek bir hayvanın kesilmesi hı hı. bu fiilin kurban ibadetinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Kişi bunu kendi eliyle bizzat yapabileceği gibi bir başkasını veya bir kurumu da vekil tayin ederek kestirebilir. Önemli olan burada e, alınan vekaletin ifa edilmesi, yerine getirilmesi ve kesilmesidir. Yani güvenilirlik evet. açısından dikkat etmiyor. Güvenlilik kişi e, sorgulayacak. Gerçekten bu kişi emin ve güvenilir mi? Veya bu kurum kesmekte midir? Buna itimat ediyor ve kesildiğinden emin ise verebilir. Ama şöyle e, soru gelebilir mi? Efendim kesmeyelim de parasını verelim. Bu olmaz bu takdirde. Yani o kan akıtılacak Heh, yani değil mi? Kurban hocam? olmaz da sadaka olur. Kurbanın bir ibadet halinde e, ifa edilmesi için kurban edilecek hayvanın kesilmesi veya kestirilmesi gerekir.